Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ve salat ve selamü ala Rasulullah ve cahbihi ajamain. Ama değerli kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve nusreti sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Rabbim bizleri iman ve salih emel yolundan ayırmasın, kitabın ve sünnetin yolunda giden müminlerden kılsın. Bugün Allah izin verirse sizlerle beraber meşru ve memnu tevesül adında bir sohbet yapacağız. Konumuz o zaman meşru ve memnu adında tevessül. İnşallah bu konunun üzerinde durmaya çalışacağız. Konumuz belki bazı kardeşlerimize ağır gelebilir. Veya hocam hep sen davet içerikli konular seçiyordun. Ama neden bugün böyle meşru, memnu, tevessül adı altında bir konuyu seçtin? Dolayısıyla belki bazı dostlar kardeşlere ağır gelebilir ama ben kolaylaştırmaya çalışacağım kardeşlerim o halde meşru derken neyi kastediyoruz? yani caiz olan memnu derken caiz olmayan yalın bir Türkçe ile o zaman caiz olan ve olmayan tevessül diyoruz konumuz caiz olan ve olmayan tevessül değerli kardeşlerim neden böyle bir konuyu seçtim? Çünkü gündemlerde bu konu çok. Hatta daha dün bir kardeşimiz tevessül konusunda bizi suçladı. Ortaya koymuş olduğumuz meşru ve memnu tevessülün boyutlarını açıkladığımız zaman bu tevessülün olmaması gerektiğini söyleyerek bize küstahçı hakaretlerde de bulunarak bizi suçlamıştı. Umarım ki o kardeşimiz bu seminerimizi dinler. Bu seminerden ehl sünnetin tevessül bakış açısını anlar değerli kardeşlerim. İslam ümmetini sahih akideye davet etmek vaciptir kardeşlerim. Yani sahih akide her mümin için gereklidir. Sahih akidenin adresi de Ekrem hocam Kur'an ve sahih sünnettir. Yani selefi salihinin yolu sahih akidenin yoludur değerli kardeşlerim biz de Allah'ın izniyle akidemiz gereği bu konuyu bu çerçevede ele almaya çalışacağız atadan babadan toplumdan medyadan veya egoist olan akademisyenlerden Allah'ın dinini öğrenmek güç kardeşlerim sahih akideyi öğrenmek istiyorsak Bunlardan öğrenemeyiz. Bunlardan öğreneceğimiz bir kültürel İslam olur. Atadan, babadan duyulan İslam olur. Bizim aradığımız İslam, Kur'an'ın ve sünnetin beyan ettiği İslam olmalıdır. Yani delille, islahla sabit olan bir İslam. Konuştuğumuz zaman ayetle, hadisle ortaya konulan bilimsel İslam diyoruz biz buna. Yani selefin yolu, bilimsel İslam'ın yolu olduğu için denillerle hareket etmenin gerekliliğini söylüyoruz. Bugün sahih akide kardeşlerin kalbe yerleşmeden bedende de salih amelleri oturtturmak mümkün değildir. Dolayısıyla bizlere düşen kalbimizde yakinen bir sahih akideyi oluşturmaktır. Ümmetimizin bugün içine düşmüş olduğu inhirafın sapıklığın, ayak kaymasının, dinden uzaklaşmasının en büyük sebeplerinden biri sahih akideyi terk etmektir. Sahih akide bu kadar önemlidir. Madem bu kadar geçerli ve makbul olan bir akide öğreneceğiz, onu da kitap ve sünnetin çerçevesinde öğreneceğiz, değerli kardeşlerim. Müslümanlar biliyorsunuz İslam'ın ilk geldiği andan itibaren sahih akide öğrendiler. Bu akideyi de Kur'an'dan ve Peygamberden aldılar. Dolayısıyla ilk dönem, erken dönemde Müslümanların gittiği istikameti izlemeden bizim de felaha ermemiz mümkün değildir. Burada İmam Malik rahimahullahı hatırlıyoruz. İmam Malik'in çok muhteşem bir güzel tarihi sözü vardır. Bu ümmetin ilki nasıl sabaha, düzene, felaha, kurtuluşa erdiyse bu ümmetin sonu da onların gittiği yolda felaha erecektir. Onların gittiği yolda Kur'an'dı, sünnetti ve değerli kardeşlerim, ashabın yoluydu. Biz de İmam Malik Rahimahullah'ın bu sözünü kendimize şiar almamız lazım kardeşler Kur'an ve sünnet Müslümanları İslam'ın ilk yıllarından itibaren puttan, şirkten batıldan haramdan, masiyetten ve küfre düşmekten ve bidat işlemekten şiddetle sakındırmıştır İşte bu menheç bizim elde ettiğimiz menheçtir bu metotta bu menheçte gittiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle bu dini katışıksız bir şekilde Allah'a has kılmış oluruz. Bu sebeple değerli kardeşlerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ashabını tabiini akidede menheç edinmemiz lazım. Kur'an ve Peygamber puta tapmaktan, ataları yüceltmekten, ölüden ve yaşayan insanlardan medet beklemekten, kabirleri kutsamaktan, sanihleri putlaştırmaktan, ilahlaştırmaktan, taşları ve canlı bütün varlıkların önünde secde etmekten veya türbelerin ve kabirlerin önüne gelerek onlardan medet beklemekten şiddetle sakındırmış, ikaz etmiş, uyarmıştır. Bugün bu uyarılara rağmen İslam ümmeti sahih akidesini terk etmiştir. Şirke düşmüştür bid'ate bulaşmıştır. Haramın içinde yüzmektedir. Doğru bir metottan menheşten de uzaklaşarak Allah muhafaza kitabı ve sünneti arkasına atmıştır kardeşlerim. O halde günümüzde sahih akide değiştirilmiştir. Tebdil edilmiştir. Hurafe ve şirk anlayışlar bu topluma doğru bilgiler gibi takdim edilmiş servis yapılmıştır. Bu yüzden biz bu çerçevede bu bağlamda bu konunun üzerinde durmamız gerektiğine inanıyorum. Bugün imamlarımız olsun, hatiplerimiz olsun kardeşlerim, vermiş olduğu vaazlarda ve sohbetlerde doğru akide adına batıl akideler öğretmektedir. İster bu insanlar bunu bilerek yapsınlar, ister bilmeyerek yapsınlar, kitabın ve sünnetin koyduğu daireden uzaklaştırmaktadırlar. Bu yüzden medyadan, televizyondan, ekrandan sahih akide öğrenmek güçtür. Sahih akidenin sohbetin başında da söylediğimiz gibi doğru adresi Kur'an ve sünnettir değerli kardeşlerim. Allah Resulü daha ilk dönemlerde sallallahu aleyhi ve sellem bizi batıl akideden ve bizi saptırıcılardan uyarmıştır. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti adına söylenmesi gereken tüm doğruları söylemiştir. Bütün sakındırması gereken şeylerden de sakındırmıştır. Hiçbir peygamberin söylemesi gerekeni gizlemesi asla ona yakışmaz kardeşlerim. Bakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un um, Tirmizi'nin ve İmam albaninin sahih dediği bir hadislerinde şöyle buyuruyor. İnneme Ahafu ala ümmeti el e'immetel mudullin Ümmetim için ancak saptırıcı delalete sürükleyici imamlardan korkuyorum. Demek ki bu ümmetin içinden birileri çıkacak, şirke bidate harama, masiyete davet edecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin içinden diyor. Böyleleri çıkacak ve kitabın ve sünnetin doğru yolundan onları uzaklaştırılacak buyurmaktadır. O halde Müslüman makbul ve sağlam bir akide edinmedikçe Rabbinin rızasını elde etmesi mümkün olmayacaktır. Allah ve Resulü de bize gereken doğru yolu göstermişlerdir kardeşlerim. Bugün Allah izin verirse Günümüzde en çok tartışılan ve kavga edilen ve bir uçtan çekilip bir uçtan da sündürülen bir türlü vasat yolu bulması mümkün olunmayan bu meseleye inşallah ehli sünnetin bakışıyla bir nokta koyacağız ve bu konu Allah'ın izniyle çok daha iyi kavranmış olacak değerli kardeşlerim. Anlatacağımız konu bilenlere bir hatırlatma olacak bilmeyenlere de hakkı öğretme olacak ve kardeşlerin tereddüt ve şüphe içinde olanlara da hakkın bir beyanı hükmünde olacaktır. Rabbim beni ve sizleri inşallah bu sohbette, seminerde başarılı kısın. Konumuzu değerli kardeşlerim elimizden geldiğince deliller ışığında ortaya koyacağız. Yaşayan delille yaşasın ve delille ölsün. Yine yaşayan istemezse delilsiz yaşasın ve delilsiz ölsün. Ama biz tercihimizi yaşarken delille, isnatla yaşamayı, ölürken de delil ve isnat üzere ölmeyi temenni ediyoruz. Bu yüzden kulaktan duyma bir din değil, Allah'tan ve Resulünden duyma bir din edinin. Atalardan edindiklerinizle yetinmeyin. Kitap ve sünnetle yetinin kardeşlerim. Çağımız artık isnat ve delil çağı. Çağımız artık ilim ve bilim çağı. Dolayısıyla bir müminin atadan, babadan, camiden, imamdan, hocadan, çevreden, medyadan, akademisyenlerden işittikleriyle doğru bir din elde etmesi mümkün değildir. Bunun da üzerinde durmuş olalım kardeşlerim. Şüphesiz ki siz de iyi biliyorsunuz ki Mustafa kardeşim, Allah delille konuşanı, hakkı ifade edeni, sanih amelde bulunanı sever Allah böylelerini sever Allah müminleri sever müminlerin delinle hüccetle beyineyle konuşanlarından razı olur Allah ancak delinle isnatla ibadet edenlerin ibadetlerini kabul eder dolayısıyla hevaya dayanan zanna dayanan kafadan ortaya konulan bir ibadet anlayışı asla Allah indinde makbul değildir bu hurafe bir anlayıştır. Bu zanna dayanan bir anlayıştır. Allah ayetlerinde zandan bizi uyarmıştır, sakındırmıştır. Allah ayetlerinde zandan sakındırmıştır. Peki buna dair delilimiz ne? Yunus suresi 36. ayeti kerime وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّ Onların büyük çoğunluğu zanna uyarlar. Bakın Allah, Haber veriyor. İnsanların büyük çoğunluğu zanna uyarlar diyor. Yani haktan uzak kuruntuya, söylentiye, ilme dayanmayan iddialara dayanırlar. O halde Allah kitabında zannı ne yapıyor kardeşlerim? Yermektedir. Zan, denin, isnat, kaynak, hücce, beyine değildir. Zan ancak kuruntudur. Boş bir sözdür. yakimden uzaktır. Dolayısıyla biz okuduklarımızı öğrendiklerimizi yakini bir delile ondan maksat da nedir Kemal kardeşim ayet ve hadise dayandırmak zorundayız bu nedenle zan ilim ifade etmez bir delil hükmünde değildir bir hakikat ifade etmez çünkü zan ancak nedir kardeşlerim kafirlerin uyduğu bir yoldur Allah bizi müminleri kafirlerin gittiği zandan hevadan sakındırmıştır. Bakın müşrikler Allah'ı terk edip de başka varlıklara tapınca Allah hem başka varlıklara tapmalarını kınamıştır, hem de hüccetleri delilleri olmadığından zanna uyduklarından dolayı onları kınamıştır kardeşlerim. O hal Allah'ın kınadığı nedir? Hem Allah'tan başkalarına tapmalarına, hem de zanna dayanmalarına Allah Subhana ve Taala. Bakın ayetlerinde açık bir şekilde onları kabul etmediğini bildirmiştir. O halde bir mümine yakışan zandan uzak delile dayanması gerekiyor kardeşlerim. Bakın Kur'an'da yine bu konuda bir ayet var. Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. اِنَّ الظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَن۪يمٌ Oysa zan hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Doğruluk namına, hak namına, hakikat namına zan asla bir şey tutmaz. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir. O halde zan şerktir, şüphedir, tereddüttür, haktan uzak bir ifadedir, söylentidir, kuruntudur, boş bir ifadedir değerli kardeşlerim. Dolayısıyla madem sahih akide dedik. Madem dedik ki delilsiz zanla hareket etmekle de yenilmiştir dedik. İşte bu muntalıktan çıkış noktasından hareketle sahih akidenin temellerini oluşturan bir konuya dönüyoruz. Konumuz meşru ve memnu tevessüldü. Kısa ve öz bundan bahsedip seminerimizi bitireceğiz kardeşlerim. Peki hocam meşru dedin, memnu dedin, tevessül dedin. Öncelikle bize tevessülü bir tanımlar mısın diye sorarsanız gelin bana izinlerin bir tevessülü tanımlayalım. Sonra da muhtasar bir şekilde bu dersimizi yapalım. Tevessül şer'i anlamda Allah ve Resulü'nün emrettiği izin verdiği sevdiği meşru bir yolla meşru bir yolla ister vacip ister müstahap bir sözle amelle İbadetle attakarrub ilallah, Allah'a yakınlaşmaktır. Tevessülün yeniden tanımını yapalım, konumuzu iyi anlayalım, Allah'ın izniyle bu konuda başarılı olalım. Tevessül o halde neymiş kardeşlerim? Allah ve Resulünün emrettiği, izin verdiği, sevdiği meşru bir yolla ister vacip ister müstehab olsun bir sözle, amenle ibadetle Allah'a, yakınlaşmaktır. Allah bu bağlamda bakın kardeşlerim rızasını kazanmamıza vesile olan yolları da göstermiştir. Yani Allah bizim kendisine ulaşmamıza vesile olacak yolları da göstermiştir. Bunu göstermemesi müstahindir. Yani bir defa Allah subhane ve taala'ya yakışmaz. Biz Allah'a yakınlaşma, rızasını kazanmak istiyoruz. Peki nasıl kazanacağız? Onun yolu da kitap ve sünnetle bize öğretilmiştir değerli kardeşlerim bakın Kur'an'da bu konuda açık bir delil vardır uleikellerine yedûûne yöptehûne ilâ rabbihumul vesîle ibadet edenler o dua edenler Rablerine ulaşmada vesile edinirler demek ki Kur'an'da Osman kardeşim vesile var doğru bu Kur'an'da vesile var ancak birileri maalesef kardeşlerimizin vesileyi anlamadıklarını, çarpıttıklarını, tahrif ettiklerini görüyoruz. Ayeti i Kerime'de yer alan vesileden maksatın şıklar, gavuslar, tarikat efendileri, ölüler, kabirler, türbeler olduğunu naklediyorlar. Oysa o kardeşlerimize bu iddianızın zandan başka bir şey olmadığını... Bize ispat edin. Gelin bize delille, ilimle, kaynakla, hüccetle, Kitabullah'tan, peygamber sözünden, sahabenin kavlinden, İmam Ebu Hanife'den, İmam Şafi'den, İmam Malik'ten, İmam Ahmet bin Hanbel'den, bağlı olduğunuz o büyük imamlardan delil getirin. Dediğimiz zaman bize değerli kardeşlerim delil getiremiyorlar. O halde buradaki, bakın İbn Abbas, Rahimahullah'ın tefsir ettiği vesile nedir? Dikkat edin biz Kur'an'ı anlama yolunda nereye müracaat ediyoruz? Sahabiye. İbn Abbas'a. İbn Abbas peygamberin duasına mazhar olmuş olan bir sahabi. Allahümme allimhu't tevil. Allahum ona tevili, tevilden maksat tefsiri öğret diyor. Ve fakkihu fi'd din ve onu dinde incan layık kıl diyor. Madem böyle bir insan var Peygamberimizin duasına mazhar olmuş, Kur'an'ı Peygamberin ağzından dinlemiş <gülüyor> ve Mücahit diyor ki talebesi İbn Abbas'ın ben bütün Kur'an'ın ayetlerini İbn Abbas'ın ağzından tek tek dinledim diyor. İbn Abbas bütün ayetler üzerinde okumalar yapmış, çalışmalar yapmış, etütler yapmış, tedebbür yapmış, tefekkür yapmış. Yani Kur'an'ı en iyi anlayan sahabi kimdir diye sorulduğunda Tercümanun Kur'an adıyla İbn Abbas geliyor. Ben gelmiyorum. Medyada gördüğünüz bazı kirli sakallılar gelmiyor. Medyada hani bazen vahiy penceresinden birileri konuşur, kendi mantıklarından Kur'anı tefsir ederler ya. Onlar aklınıza gelmesin. İbn Abbas varken, sahabi varken günümüz insanların sözlerine, onların açıklamalarına müracaat gelmesin kardeşlerim. Dönenim buradaki yettagunna inarabbihumul vesile onlar Rablerine gitme yolunda ibadet yolunda vesileler edininlerdeki vesileden maksatın ne olduğunu İbn Abbas'a soralım. Ya İbn Abbas nedir buradaki vesile? İbn Abbas rahimehullah bakın bize haber veriyor. Diyor ki buradaki vesileden maksat Allah'a yakınlaştıran iman ve sanih amellerdir. Neymiş kardeşlerim? Tekrar tekrar alalım. Neymiş? İman ve Evet. Üçüncü bir zikir var mı? Yani mesela gavslar, tarikat babaları, efendiler, türbeler, kabirler İbn Abbas bunlardan neden haber vermedi? Sahih akide budur. Bu din sahabiden öğrenilir. Selefin menheci doğru yolu budur. O halde demek ki vesileden maksat iman ve salih amelde. Bir mümin imanlarıyla Rabbinin rızasını kazanır. Ne kadar doğru güzel bir tesbih. Bir mümin salih amelleriyle Rabbinin rızasını kazanır. Yani iman ve salih ameller Allah'a yakınlaştırmada birer vesiledir değerli kardeşlerim. Peki burada i̇bn Abbas'ın sözünün doğruluğunu öğrenmiş olduk. O halde vesile nedir? Yakınlaşma, menzile. Derece demektir lügatta. Vesile yakınlaşma, menzile, derece demektir. Peki dini terimdeki anlamı nedir yani burada? Vesilenin dini terimsel anlamı nedir? Allah'ın sevip razı olduğu, ona yakınlaşmaya sebep olan vacip veya müstehap söz, amel, ibadettir. Vesile bunlar. Yani kitabın ve sünnetin haber verdikleri bir vesiledir. Kur'an'dan bir delil olmadan bir şeyin vesile olduğunu söylememiz mümkün değil. İddiamızı Kur'an'la sünnet ispat etmemiz lazım. Diyorlar ya hani bazen kardeşlerimiz kavs olmazsa Allah'a nasıl yakınlaşabiliriz? Kavsın izdi olmadan Allah'a nasıl dua edebiliriz? Kavs olmadan tarikat efendileri türbede yatan Ölüler, salihler olmadan biz Allah indinde amellerimizi nasıl kabul ettirebiliriz? Subhanallah kardeşlerim böyle bir iddianın delili olabilir mi? Bu iddiaların kitap ve sünnette de kaynaklarda deliller olmadığı için ne yapacağız? Bunlara dikkat edeceğiz. Bu arada ezanımız bitsin inşallah devam ederiz. Bu halde değerli kardeşlerim şeriatın izin vermediği herhangi bir şekilde ibadet etme hakkımız yoktur. Yani Allah subhane ve Taala'nın kitap ve sünnetin haber verdiği tarzda bir ibadet etmek zorundayız. Onun rızasını kazanmanın yolu da onun bize bildirdiğinden geçer. Eğer kitap ve sünnet bildirmemişse kafamızdan, zannımızdan, hevamızdan bir ibadet ortaya koyarsak bu ibadet makbul değildir. Bu konuda birçok kardeşler bizden delil istiyorlar. Çok açık bir delil var. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hepinizin de ezbere bildiği bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi aleyhi bakın açık bir şekilde haber veriyor. Kim bir amel işlerse ve o amel emrimizin dışındaysa yani bizim sünnetimizin dışındaysa o amel merduttur makbul değildir diyor ya bu hadisten daha açık bir beyine delil olabilir mi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açık bir delille hüccetle ey Müslüman ibadetini Kur'an ve sünnete dayandırmadığın müddetçe Allah indinde merduttur o yüzden bu ilke bir kaidedir. Bütün bidatleri tartmanın, test etmenin, ölçmenin geçerli tartısı bu hadistir. Bidatler konusunda en etkili antibiyotik bu hadistir. Size bir soru geldiğinde bidatler konusunda onun bidat olup olmadığını bu hadiste anında test edebilirsiniz. O halde İbadetimin kabul olabilmesi ve ecle erebilmemin yolu Kur'an'ın ve sünnetin bana bildirdiği yoldan geçiyor. Kimse elinde delil olmadan Allah'ın dini hakkında konuşma hakkına, salahiyetine de sahip değildir. Hiçbirimizin bir ibadet kafasından belirleme hakkı yoktur. İnanın bu usulleri alsa ömür boyu bu mümin doğru istikametten ayrılmaz. Ama bu kaideleri, bu usulleri bilmediğinden... Dini kavramada veya önüne çıkan sorulara cevap verme de aciz kalmaktadır. O halde Allah'a yakınlaşmanın yolunu inşallah şimdi sizlerle beraber öğreneceğiz kardeşler. Peki tevessülün tanımını yaptık. Caiz olan ve olmayan dedi iki kısmı var. Meşru caiz olan, memnu dediğimiz caiz olmayan. Şimdi bu iki kısmı Allah izin verirse değineceğiz. Şimdi kardeşlerim öncelikle bir soru soralım. Bizi Allah'a yakınlaştıran nelerdir? Biz ne yapmalıyız ki Allah Subhane ve Teala'ya yakınlaşalım, rızasını elde edelim, ecre erelim? Bu soruyu soracağız. Her mümin soruyor. Acaba ben ne yapayım da Rabbimin rızasını kazanayım? Hangi vesilelerle Rabbimin rızasını elde edip cennetine ulaşayım? İşte bu konuda Allah'ın izniyle size yapacağınız meşru tevessülden haber veriyorum üç tane yapabileceğiniz meşru caiz olan tevessül vardır. Hocam peki nedir? Merak ediyorsunuz değil mi? Evet. Birinci maddemiz. Evet. El-Evvel et-tevessül bi-esmâ ve sıfâtihî Birinci birinci tevessül Allah subhane ve Taala'nın ismîle ve sıfatıyla Allah subhane ve Taala'ya tevessül etmek. Peki nedir bu? Yani Allah'ın İsim ve sıfatını zikrederek, anarak Allah'tan istemektir. Allah Subhanahu ve taala'nın isimlerini ve sıfatlarını zikrederek, anarak, ortaya koyarak direkt Allah Subhanahu ve taala'dan istemektir. Bu meşrudur. Allah Subhanahu ve taala'nın sıfatlarıyla istemek, zatından istemek, isimleriyle istemek, onu zatından istemektir bunun meşru delilleri kardeşlerim biraz sonra delillerle ortaya koyacağız o halde isminden ve sıfatından istemek sıfatıyla ismine kaim olan Allah'tan istemektir bir mümin peki bunu nasıl diyecek ve Rabbinden nasıl isteyecek bakınız bu konuda şöyle diyecek örneğin ey yüce isim ve sıfatların sahibi Allah'ım bakın ben böyle bir dua ile Rabbimin rızasını kazanabilirim. Bakın yine şöyle diyebiliriz. Ey Rahman ve Rahim olan Rabbim. Ey rahmeti ve lütfu yüce olan Rabbim. Ey ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatan tevvab rahman ya cebbar. Bakın isimlerini anıyorum. Yine ey her şeyi işiten ve gören, işitme ve görme bir sıfatıdır ve celaline layıktır beşerin işitme ve görmesinden uzaktır değerli kardeşlerim merhametli olan Rabbim o halde Allah'ın isimlerini sıfatlarını zikrederek Allah subhanahu ve Taala'ya isimleri ve sıfatlarıyla ne yapabiliyorum Rabbime tevessül edebiliyorum peki hocam bunun delili nedir bunun delili Araf suresi 180. ayeti kerimedir hepinizin bildiği bir ayet en güzel isimler Allah'ındır. O güzel isimlerle Allah'a ibadet edin, dua edin. Demek ki biz Allah'a dua ederken, yakınlaşırken, takarruf dediğimiz yakınlaşmayı yaparken neyle yapacağız? isimleriyle, sıfatlarıyla Kur'an bize bu beyneyi ortaya koyuyor. Peki bu konuda bir hadis var mı hocam? Elbette vardır. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği islahı sahih olan bir rivayet vardır. Hadisimiz an Enes Malik'ten geliyor. Yani Enes Malik rivayet ediyor. Bakınız, Enes İbni Malik diyor ki, Kenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ize kerebehu emrun kale ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estaqis. Estaqis, bakın estaqis yani rivayette geliyor Enes Malik bildiriyor. Peygamber şöyle buyurdu: Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın başına bir tedirgin edici, üzücü, keder verici bir durum geldiği zaman, yani sıkıntıda muzdarip olduğu zaman "Ya Hayy, Ya Kayyum olan Allah'ım, Rabbim, rahmetin ne senden istiyorum." derdi. Demek ki Allah Resulü dua ederken Allah'ın isimlerini anıyor. Ya Hay, Ya Kayyum. Allah subhanehu ve teala'nın sıfatlarını zikrederek Rabbinden istiyor. Bir rahmet ediyor diyor bakın sıfatından değil mi? Sıfatından istiyor. Kimden istiyor? Allah'tan istiyor. Ölüden, uzakta yaşayan bir efendiden, türbeden, kabirde yatan bir salih insandan değil. Kimden istiyor? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Ya hay ya kayyum. Ya hay Allah'ım. Diri olan Allah'ım. Ya kayyum olan Allah'ım. Bir rahmet ike senin rahmetinle senden istiyorum. O halde Allah'ın isim ve sıfatlarını zikrederek Allah subhanahu ve teala'ya tevessül etmek meşrudur. Bu birinci tevessül caiz olan. İkinci tevessül etsani ettevessül bi'ameli saliha yani ikinci tevessül meşru olan salih amellerle Allah'a tevessül etmek. Yapmış olduğumuz Kitap ve sünnetin haber verdiği doğru ibadetlerimizle, sahih ibadetlerimizle, bidat ibadetlerle değil, sahih ibadetlerle Allah'a ibadetlerimizi arz ederek tevessül edebiliriz. Yani kıldığım bir namazımı, tuttuğum bir orucumu, okuduğum ilimleri, öğrettiğim bir Kur'anı, yaptığım bir cihadı, Değil mi? Aileme helal lokmayla yedirdiğim o helal lokmalarımdan dolayı Rabbime salih amellerimi arz ederek ya Rabbi katında bu amellerim inşallah kabul olsun. Ya Rabbi bu amellerimle sana dönüyorum diyebiliriz. Tevessül edebiliriz. Bunun hiçbir sakıncası yok. Zaten şimdi bunun delilini hep beraber göreceğiz kardeşlerim. Ancak burada altını çizelim. Yaptığımız amelimiz salih bir amel olacak ve Kur'an ve sünnetten meşru olacak, delille sabit olacak. Bidat amellerle Allah'a yakınlaşamayız. Zira Allah bidatçinin amelini kabul etmez. Onun sarfını harcamasını kabul etmez. Duasını kabul etmez. Yediği içtiği haram olanın Allah duasını kabul eder mi? Hadislerde bu konuda açık deliller vardı. O halde nasıl diyeceğim yani salih ameller konusunda? Şöyle diyeceğim Allah'ım sana duyduğum imanımla, Ya Rabbi kıldığım namazımla affını dilerim. Bakın amellerimi arz ettim. Yahut Ya Rabbi senin rızanı kazanmak, azabından korunmak için yaptığım filan amelimi, duamı, orucumu, namazımı, davetimi sana arz ederek affını istiyorum. Ya Rabbi kabul buyur deyip Allah Subhane ve Teala'ya bu şekilde Tevessül edebiliriz kardeşlerim bakın putran nebi olarak peygamberlerden biri aklınıza kim gidiyor İbrahim aleyhisselam ne kadar güzel bir dua yapıyordu Allah ayetinde bu deminden beri söylediğimizi bu ayetle ortaya koyuyoruz gelin dinleyelim Bakara 127. ayeti kerime. وإِذْ <Sessizlik> hani İbrahim ve İsmail Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı. Yükseltirken yaptıkları bir dua vardı. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Neyi kabul buyur? Yaptığımız bu sanih amelimizi şu an Kabe'nin temellerini attık ya Rabbi. Yaptığım bu ameli mi sana arz ediyorum. Ya Rabbi kabul buyur. İbrahim Aleyhisselam'ın ve İsmail Aleyhisselam'ın güzel sözleri. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin. Hakkıyla bilensin diyorlardı. O halde ayet açıkça salih bir ameli Allah'a arz ederek Allah'tan talepte bulunabiliriz. Dua edebiliriz, kabul etmesini isteyebiliriz, bağışlamasını dileyebiliriz. Ayet açık bir şekilde bu konuda denildir. Bu konuda yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın delili var kardeşlerim, hadis var. Bakın Peygamberimiz şöyle buyuruyordu. Ya Rabbi isminle yanımı koydum yatarken. İsminle, senin güzel isminle. isminle onu kaldırırım. Yani başımı uyanınca kaldırırım. Eğer nefsimi uyuyunca tutar da vermezsen ona rahmeti. Yani uyuduğunda biliyorsunuz Allah dilerse bizim ruhumuzu gönderiyor sabah uyanıyoruz. Dilemezse de ruhumuz gelmiyor o şekilde Rabbimizin katına yücelmiş oluyoruz. O halde hadis devam ediyor. Yok eğer salı versen sani kullarını koruduğun gibi onu koru. Sani kullarını koruduğun gibi onu koru. Bakın bu dua... Allah'ın isimleriyle, sıfatlarıyla salih amellerle Allah'a tevessül için açık bir deliğindir. Söz ve amenle yapılan en güzel dinlerden biri de budur. Yine bu konuda sahih bir hadis vardır İmam Bukhari ve Müslümin. Hepinizin bilmiş olduğu bir deliğin. Hani şu üç mağara sakinleri var. Hatırladınız mı? Bazen biz hadislerin tespitinde veya hadisi muhatabımızı hatırlatma noktasında hemen bazı kısa rumuzlar veririz. Üç mağara sakinleri deriz. Hani namaza hata eden sahabi deriz. Değil mi? Böyle örneklendirmelerimiz var. İşte üç mağara sakinlerinin Rabbimize salih amellerini arz ederek kurtuldukları o vakayı gelin müsaade edin size anlatayım değerli kardeşlerim. Bu üç, kim, üç kimse bir gün bir yolculuğa çıkıyorlar ve yolculuk esnasında yağmurlar şiddetli bir şekilde yağınca bir mağaraya sığınıyorlar mağaraya sığınınca aralarında istişare ediyorlar biz bu mağaradan nasıl kurtulacağız bu arada mağaranın önü kayalarla şiddetli yağmadan dolayı kapanmıştı istişarelerinin neticesinde dediler ki gelin Allah'a kime Allah'a bir başkasını düşünmediler vahid insanlar sanih amellerimizi arz edelim sanih amellerimiz vesilesiyle Rabbimizin inşallah bu kapıyı açmasından kendisinden talep edelim. Ve başladılar üç tanesi her biri salih emellerini Rabbimize arz etmeye. Birinci arz eden insan şu insan idi. Anne ve babasına süt vermeden önce çocuklarına vermiyordu. Öyle ki bir gün gelmiş sabaha kadar ayakta durmuş anne babasının hatırı için onlara süt vermeyi beklemişti. Allahu Ekber, anne babanın muhabbeti, hürmeti bu insanın kalbinde derinliklerdeydi. Sonra dedi ki bu insan, Ya Rabbi katında eğer bu amelim makbulse Ya Rabbi bu amelimle sana dönüyorum. Ya Rabbi benim amelimi kabul buyur dedi. Böyle bir insan dua edince Rabbimiz de bu güzel insanın duasına icabet etti. Kapı biraz açıldı, yani taş biraz açıldı. Hadis, Bukhari Müslüm'de geliyor ve sadıkul emin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor İkinci şahıs ise amca kızına aşık olan bir insandı o zamanlar fakirdi mağdurdu bir türlü amca kızını elde edemedi malının gücünün olmamasından dolayı onunla evlenemedi ancak Allah ona bir gün mal verdi zenginlik verdi artık amca kızını aşık olduğu kızı sevdiği kızı elde edebiliyordu hatta elde etti Onunla Allah muhafaza zina yoluyla cima edecekti. Ancak Allah'tan korktu. Rabbinden korktu. Çok arzuladığını, çok istediğini Allah korkusundan dolayı terk etti. Haşyetten, halktan dolayı terk etti. Ve Rabbine döndü. Dedi ki ya Rabbi o gün ben böyle bir durumdaydım. Ya Rabbi bu salih amelimle bu kapının açılmasını temenni ediyorum. Allah subhanahu ve ta'ala böyle salih bir insanın duasını da kabul etti. Salih amelleriyle bakın Rabbimize dönüyor. Kapı biraz daha açıldı. Üçüncü insan ise de Yani böyle iş dağıtıyor. insanlara işinden dolayı onu çalıştırıyordu. Onun yanında da çalışan işçiler vardı. İşçilerden biri bir emanet bırakmıştı. Ve bıraktığı da davarlardan birkaç tane davardı yani koyun veya keçiydi ve başın almış gitmişti sonra o emanet aldığı şeyi o işveren korudu muhafaza etti onu çoğalttı öyle çoğalttı ki vadiler dolusu onun davarları koyunları keçileri oldu günler aylar yıllar sonra adam geldi bir de baktı ki bu insan hala bu işe devam ediyor bari dedi gideyim hakkımı alayım emanetimi isteyeyim geldi emanetini istedi. Adam da dedi ki işveren bari madem dedi emaneti istiyorsun bunu al bir de şu geride olanlar var ya bu vadi dolusu onlar da senin dedi. Adam inanamadı. Şaşırdı yani. Böyle emanete ayet eden bir insanın bakın vasfına bakın Allah Subhanahu ve Taala bu insanın duasını icabet etmez mi? İşte bu insan dedi ki ya Rabbi ben de böyle bir amelde bulunmuştum emanetini korudum, çoğalttım onu hakkıyla teslim ettim ve bu duayı yaptıktan sonra kapı biraz daha açıldı çıkabilecekleri kadar mağaradan çıkacakları kadar bir yol değerli kardeşlerim açılmış oldu ve oradan çıktılar peki bu hadis Bukhari ve Müslim'de dedik bize hangi konuda delil oldu? İkinci tevessül dediğimiz salih amellerle Allah subhane ve taala'ya amellerimizi arz ederek kardeşlerim Allah ın rızasını kazanabileceğimize delil oldu. Üçüncü tevessül meşru olanın son olan kısmıdır. Bu da eser istediğimiz üçüncü tevessül ilallahi Allah'ı bir dua istali el Hayi. Yani yaşayan salih bir kimsenin duasıyla yaşayan bir kimsenin ölenin değil. Zaten ölüler bize dua edemez. Var mı öyle bir inanç? Ölülere gidip de ölülerden bize işte dua et. Bizim şu amellerimizi kabul buyur. Allah katında amellerimiz makbul olur. Böyle bir inancın delili olabilir mi? Kaynağı olabilir mi? Ne şer'i ne akli böyle bir delil olamaz. Allah muhafaza. Mustafa'cığım Allah muhafaza. Tabi sen espri yapıyorsun ama. Yani bu kesinlikle mümkün değil. O halde yaşayan bir kardeşimin duasını alarak ben Rabbime ne yapabilirim? Ulaşabilirim, tevessül edebilirim. Yani diyelim ki yola çıkanlar var birazdan kardeşlerimizden. Onlara diyeceğiz ki ey kardeşlerim duanızda bizi unutmayın. İnşallah sizlerin bu güzel dualarıyla Rabbimizin rızasını elde edelim. Veya biz birazdan yola çıkacağız. Sizin gibi dostlar giderken bize diyecekler ki hocam bizi duanda unutma. Ben de inşallah sizlere Allah izin verirse yolda dua edeceğim. İşte böyle yaşayan bir müminin bir mümin kardeşine veya Müslüman bir topluma dua etmesi, tevessül etmesi bu şekilde meşrudur, caizdir kardeşlerim. Bakın umre için Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan izin isteyen sahabiye Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle diyordu: "La tensenyeye dua iken. Ey kardeşim, duanda bizi unutma." Hadis-i de Ebu Davud'da geliyor. "Ey kardeşim, Umre'ye giden sahabiye diyor ki Resulullah: "Ey kardeşim, duanda bizi unutma." bu anda bizi unutma Kemal yola çıkarsan bizi Osman unutma çünkü müminin mümine duasında Allah subhanahu ve ta'ala icabet edebilir umunur ki hayırlara vesile olurlar kardeşlerim bu konuda ikinci delilimiz ve bu konudaki ikinci delilimiz çok ciddi anlamda sündürülmüştür ve saptırılmış çarpıtılmış doğru çizgiden batıl bir çizgiye çekilmiştir o da nedir Ömer İbni Hattab'ın döneminde bir kıtlık vardı, kuraklık vardı. Kardeşlerim yağmur yağmıyordu. Sahabiler kendi aralarında oturdular istişare ettiler. Dediler ki ne yapalım? Dua edelim. Ancak duamızı da Peygamber'in duasına mazhar olan, içimizde en sali olan, yaşayan, yaşayan, yaşayan. Altını çiziyoruz. Saptırmayalım birileri bunları çarpıtıyor. Yaşayan İbni Abbas'a gidelim dediler. Eğer ölüden zaten tevessül olsaydı i̇bn Abbas'a gitmezler kime giderlerdi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidenler. <Gülüyor> demek ki ölüden ölü aracılığıyla ölüye gidip de kabrinin başında bize dua et de Allah bizim inşallah yağmurlarımızı yağdırsın demesi bile bidattır. Kaldı ki ölüden yağmur yağdır demek de şirktir. Demek ki sahabi doğru bir akid üzeriydi. Ne dediler? Yaşayan İbn Abbas'ın yanına gidelim. Ve gittiler. Ve İbn Abbas radıyallahu anhuma onlara dua etti. Vallahi Sübhanu ve ta'ala dualarına icabet etti. Yağmur yağdırdı. Ne anladık bu anodan? Yani sahabi geldi, yaşayan bir sahabiden dua etmesini, onlar da amin dedi. Rabbü'l alemin de dualarını icabet etti. Ölüden bir burada telessül var mı? Yok. Bugün birçok insanlar bu konuda bu denili getiriyorlar kardeşlerim lütfen ince noktayı iyi anlayalım ince bir fıkıh anlayışımız olsun yaşayan bir müminden dua almanın hiçbir sakıncası yok tıpkı yola çıkan bir mümine dua et gibi veya telefonla konuştun bir kardeşine ey kardeşim beni duanda unutma dediğin gibi yaşayan bir mümine de kıtlık zamanında zorluk zamanında geliyorsun diyorsun ki hep birlikte gidelim şehrin dışında bir yağmur duasına çıkalım sen dua et biz amin diyelim Bunda bir sakınca yok. Ama birileri ille bu divayeti çarpıtıyorlar. Ölülerden de kardeşlerim, ölülerden de istenebileceğini iddia ediyorlar ki bu meşru değildir. Bakın ne diyorlardı biliyor musunuz? İbn Abbas'a Allahümme inna kunne yani İbn Abbas duasında şöyle diyordu Allahümme inne kunna netevesselu ileyke bi binebiyyine fetaskine Ya Rabbi senin Peygamberinin döneminde Peygamberinin duasıyla Allah'tan Ya Rabbi senden dua talepte bulunuyorduk. Bizim için yağmur yağdırmanı istiyorduk ve yağmur yağdırıyordun. Hemen devam ediyor. Ve inna netevessenu ileyke bi ammi nebiyyine fesqine Şimdi de Peygamberin amcasından, onun duasından yola çıkarak Ya Rabbi senden yağmur yağdırman istiyoruz. Ya Rabbi yağmuru senden, senden istiyoruz. Ya Rabbi Yağmur sen yağdırırsın diyorlar. Duayı kimden istiyorlar? i̇bn Abbas'tan amcasından Resulullah'ın. Ve feskine ve bizi Ya Rabbi Yağmur basula, yani bize yağmur indir. O halde yaşayan bir müminin yaşayan bir mümine dua etmesinde hiçbir sakınca yok. Bu hadis kaynağımız Bukhari'de değerli kardeşlerim geliyor. O halde şöyle dediler mi sahabiler yani Ömer i̇bn o kıtlık döneminde yaşadıkları sıkıntı üzerine... Peygamber'inin hürmetine, aşkına, adına, ya Rabbi Peygamber'inin hürmetine, hakkına, onun bir cah nebiyike ya Rabbi yani peyhamberinin hürmetine diye dua ettiler mi? Böyle bir dua yok. Eğer bu duada meşru olsaydı sahabe derlerdi ki en değerli insan peygamberdir Gidelim peyhamber aleyhissalatü vesselamdan bu şekilde dua talep edebilirim. Diyelim ki ya, Rabbi, ya Resulallah Rabbine dua et bize yağmur yağdırsın. Bu meşru değil. Veya direkt Resulallah'a ya Resulallah senin adını anarak Rabbimizden istiyoruz. Bu da meşru değil. Veya ey Allah'ım şu kabirde yatan peyhamberinin hürmetine. Böyle de diyebilirlerdi ama böyle demediler. Madem demediler bu din değildir. Madem demediler bu bir din değildir. ibadet değildir. Meşru bir tevessül değildir değerli kardeşlerim. O halde buraya kadar caiz olan tevessülün üzerinde durduk. Şimdi de caiz olmayan tevessüle değineceğiz. Kısa olarak 3 maddede toplayacağız Allah'ın izniyle. Caiz olmayan tevessül. Birincisi Kur'an'da müşriklerin yaptığı tevessüldü. Hani müşrikler? ne yaparlardı putlara taparlardı ibadet ederlerdi sonra derlerdi ki biz Allah'a ulaşmak yakınlaşmak için bu putlara tapıyoruz biliyoruz bu putlar Allah değil biliyoruz bu putlar mabut değil ama biz onlara taparak onların aracılığıyla Allah'a kulluk etmiş oluyoruz Allah'tan istiyoruz biz kimiz Allah'tan istemek kim bizim gibiler ancak böyle salihlere putlara evliyalara kapslara tapar Allah da öyle kabul eder diyorlardı. Böylece bir şirk işliyorlardı. İşte böyle bir tevessül aracılığı Kur'an kitabında bakın kardeşlerim kınıyor ve bunun şirk olduğunu haber veriyor. Elan illahi dinul Ve vellezine attekadu min dûnihi evliyâ mâ ne'buduhum illâ niyukarribûne ilallâhi zülfe İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Halis din İbadet dua yalnız Allah'a olur. Onu bırakıp da başkalarını dost edinenler şöyle diyorlardı. Biz ancak biz Allah'a yakınlaştırsınlar diye bunlara kulluk ediyoruz. Allah Subhanahu ve ta'ala bunun halis bir din olmadığını söylüyor. Bu bir şirktir diyor. Bu ibadette şirki katıştırmaktır diyor. Allah böyle bir ibadeti kabul etmiyor. Allah duada arasına birilerinin konulmasından razı değil. Aracıya razı değil vesileye razı değil. Duada direkt Allah'a döneceğiz. İbadette Allah'a döneceğiz. Putlara tapıyorlar. Sonra da bu putlar Allah değil, mabut değil. Ama biz Allah'a bizi yakınlaştırdığı için tapıyoruz diyorlar. Kavs'a gidiyorlar. Kavs'tan yardım istiyorlar. Kavs diyorlar bizi Allah katında dualarımızı kabul ettirecek bir insandır diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Allah ve Resulü'nün dininde böyle bir inanç, değerli kardeşlerim kesinlikle Yoktur. O halde birinci yani meşru olmayan kısma getirilmiş olduğumuz e, gayrimeşru olan yani tevessül nedir? Müşriklerin putlar aracılığıyla tevessül etmeleri, Kur'an'ın yasakladığı tevessül de bu anlamdaki, bu bağlamdaki tevessüldü. Bakın bu çeşidi daha çok kimler yapıyorlar? Günümüzde sofiler, tasavvuf erbabı, tarikat mensubu kişiler yapıyorlar. Onlar şöyle diyorlar bakın. İbadetimizin kabul olması için efendilerimizin ve tarikat reislerimizin duasını ihtiyacımız var. Onlara yalvarmalıyız, onlardan yardım istemeliyiz. Allah da böylece ibadetimizi, duamızı kabul etsin. Biz kimiz? Allah'tan dua edip de yardım isteyeceğiz. Biz duamızı ve ibadetimizi önce büyüklere, sultanlara, padişahlara arz ederiz. Onlar da Allah'a arz ederler. Benim ibadetim ve benim duam ancak kavsımın duasıyla bana duasıyla ancak ancak ne olur? Geçerli olur diyen insanlar işitiyoruz değerli kardeşlerim. Sonra şöyle diyorlar bakın Allah'a ibadet etmek isteyen Sofi illa bir tarikata bir kavsa bağlanmak zorundadır. Tarikatı olmayanın kavsı olmayanın şeytanı vardır. Tarikatsız insan şeytan yolundadır. Kavsız insan şeytan yolundadır. Bizim ibadetimiz ve şu an dünyada varlığımız bunlara dayanıyor. Hatta diyor bizim kavsımız gökte uçan uçakları bile tutuyor. Esed'in, Esed'in uçaklarını tutmuyor. İsrail'in uçaklarını tutmuyor. Gökte uçan başka uçakları tutuyorlar. Kardeşler bu inançlar batıldır. Kitap ve sünnetten uzaktır. Peygamber uçak mı tutmuştur? Peygamber giden bir bineği mi tutmuştur böyle hayali bir şekilde? Kardeşler kaybolan devesini kendisi aramıştır. Kaybolan kendi devesini sahabeyle beraber aramıştır. Böyle bir şey olabilir mi? Allah rızası için dinimizi kimden öğrendiğimize bakalım. İbn i güzel bir sözü var. Bu ilim dindir, bu ilim dindir. İlmi dini kimden aldığımıza iyi bakın. Bu din ilimdir değil mi? Bu ilim ve dindir. Şu an öğrettiğim bir ilim, bir din. Bu ilmi, bu dini kimden aldığımıza iyi bakın. Önemli olan budur kardeşlerim. Dolayısıyla bu iddiaların kesinlikle doğruluk payı yoktur. İkinci yasak olan meşru olmayan tevessül ise bakın ikinci kısım yani caiz olmayan tevessül bir mahluk aracılığıyla tevessül etmektir. Bir mahluk aracılığıyla, yaratılmış bir varlık aracılığıyla tevessül etmek. Ancak bu ikinci kısım kendi içinde de kardeşlerim kaç kısımdır? bakın ona değineceğiz kısa kısa onlara değineceğiz A ve B ve C şıkkıyla yani üç kısma böleceğiz o halde meşru olmayan tevessül A birinci şık dedik yani putlar aracılığıyla müşriklerin yaptığı tevessül dedik onu bitirdik ikinci kısım dedik İkinci kısmı tanımladık. Mahluk ölmüş e, mahluk dediğimiz yaratılmış varlıkların aracılığıyla tevessül etme. Bunu da üçe ayırdık. Dikkatle dinleyelim ve 3 maddede dersimiz bitiyor. birinci madde örneğin bir kimsenin şöyle dua etmesi. Allahumme inni es'aluke bi nebiyike. Allah'ım senin peygamberinin aracılığıyla senden isterim. Direkt kimden istiyor? Yine Allah'tan. Ama kimin aracılığıyla? Kimin hürmetiyle? Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu tevessül haramdır. Bu tevessül bidattır. Eğer bu tevessül meşru olsaydı İbn Abbas radiyallahu anhüme bunu yapardı. Sahabiler bize bunu öğretirdi. Her şeyden önce bu tevessül meşru olsaydı Peygamber aleyhissalatü vesselam Ya Rabbi Musa'nın, İsa'nın, Yusuf'un, İbrahim'in hürmetine Ya Rabbi Uhud'da çektiğimiz bu çilelerden dolayı senden yardım istiyoruz. Karnına taş bağlayan peygamber hem dek muharebesinde zorluk ve meşakkat içinde diyebilirdi ki Ya Rabbi Musa'nın, İsa'nın, İbrahim'in hürmetine neden böyle bir dua etmedi? Bunun cevabını vermeleri lazım. Çünkü böyle bir dua meşru olsaydı peygamber bu duayı yapardı. O halde peygamber ve vesselamdan isteseydi direkt şirk olurdu. Ama peygamberi aracı kıldı kimden istedi? Allah'tan bu bidattir. Böyle bir dua Resulullah'ta, sahabide, tabiinde, tebey tabiinde, İmam Ebu Hanife'de bile yoktur. Rahimahullah'ın eserlerini arayın, tarayın. Eğer böyle bir vesile varsa getirin bize kabul edelim. Hatta Kabe'nin adına bile, Kabe'nin adına bile böyle bir duayı yapmayı bile ne yapıyordu? Kardeşlerim bu vesileyi kabul Etmiyordu İmam Ebu Hanife. Peki hocam bu iddianızın delili ne? Deminki söylediğimiz hadis kim bir amel işlerse o amel de emrimizin dışındaysa o amel merduttur. Böyle bir dua şekli tevessüs şekli var mıdır delille? Sabit değil. O halde bizim delilimiz açık bir şekilde bu iddiayı çürütüyor. Kim böyle bir amelde bulunursa ve bunun da dedeli sünnetle sabit değilse bu amel merduttur. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bize bunu haber veriyor. Yine Abdullah yani ibn Ab Ab Abdullah'tan geliyor bir rivayet. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Kala iyakum ve muhtesasatil umur fe inne şerral umur muhtesasatuha ve inne kull muhtasetin bid'a ve inne kull Çok meşhur bir hadis. Yani bu konuda bizim bu iddialarına Onların cevaplarına bu ayetler ve bu hadisler denildir. Ne diyor Bakın Peygamberimiz? Abdullah İbni Mesut'tan geliyor rivayet. Peygamber şöyle buyurdu. Sonradan uydurulmuş olanlardan yani bidatlerden sakının. Şüphesiz ki işlerin en kötüsü sonradan uydurulanlardır. Yani bidatlerdir. Her sonradan uydurulan bir bidat sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir. Hadis. Bütün sünnen kaynaklarında vardır ve meşhur sahih bir hadis. O halde bu hadise göre deminki yapılan amelin bir delili olmadığı için bidat hükmündedir. be şıkkı. Yani bir yaratılmış varlık aracılığıyla tevessül etmenin B şıkkı. Örneğin bir kimsenin şöyle demesi gibi. Allahumme inni es'eluke bi cahin nebiyyike au bi hakki nebiyyike. Allah'ın peygamberinin hürmetiyle, hatırıyla ve peygamberinin hakkı için senden isterim. Bu da aslında birinci A şıkkından geri kalmayan, birbirine yakın olan bir tevessüldür. Bu da aynı şekilde bidattır. Yine kimden istiyor? Allah'tan. Bu da bidattır. Eğer Allah'tan değil de ey peygamber senden istiyorum deseydi bu açık şirktir. Bir peygamberin bile açıkça böyle bir duaya icabet etmesi mümkün değil. Çünkü Allah'ın Resulü bir beşerdir. Bir insanın bir beşerin böyle bir duaya icabet etmesi mümkün değildir kardeşlerim. C şıkkı ve son şıkkımız ölü bir kimsenin kabri başına gelerek onu vesile edinmek onunla tevessül etmek ölü bir mezarın başına insanın başına gelip ondan duada bulunmak kalepte bulunmak ve tevessül etmek bu haramdır hatta eğer ölen kimsenin hacetleri giderdiğine şifa verdiğine dertleri çözdüğüne fayda verdiğine zararı giderdiğine inanırsa bu tevessül şirkin ta kendisidir ancak şöyle derse, Allah'a dua et. Hani ölüye, mezara, türbeye, Mustafa dönüyor bu şekilde dua ediyor. Allah'a dua et, hacetimi gidersin, sıkıntımı gidersin, derdimi gidersin, hastalığıma şifa versin. Direkt yine ne yapıyor? Allah'a dua etti. Bu bidattır, haramdır ama direkt ölüden, yani mezarda yatandan, türbede yatandan bize şifa ver. Bize yardım et dese bu şirktir. Birileri diyor ki ne var diyor Allah diyor isterse onun aracılığıyla şifa veremez. Veremez mi? Allah'tan korkun. Fettakullah. Siz Allah varken neden ölüden istiyorsunuz o zaman? Madem Allah'ın şifa verdiğine iman ediyorsanız neden duanızda, ibadetinizde Allah ile aramıza aracı koyuyorsunuz? Ve üstelik diyorsunuz ki adam ölüden istiyor. Ölünün fayda ve zarar getirdiğine inanıyor ve ondan yardım istiyor. Ve diyorsunuz ki Allah isterse neden olmasın? Allah şirk mi ister? Allah şirki ona emreder mi? Böyle bir şey olur mu? Madem Allah subhane ve teala'dan istememiz gerekiyorsa neden gidip ölüden istiyoruz? Ödünün fayda ve zarar getirdiğine neden inanıyoruz? İslam dünyasında 20 bin tane böyle türbe var. Gidin o türbelerin önünde insanların şöyle bir kulak verin neler söylediklerine şahit olun. Ölülerden medet bekliyorlar. Vallahi şirkin şirkin Tam damız kalığını ortaya koyuyorlar. O halde yani böyle şirke kapı açanları elbette bizim cevaplarımız olacak. Yani biz bu konuyu neden gündeme getirdik? Bugün günümüzde Türkiye'mizde her, her şehirde her hemen hemen ilçede ne vardır? Türbeler var. Yolda gelirken biz kamerayı aldık bazı yerleri. Kardeşler de gördü. Yeşil hemen kubbelerle çevrilmiş. Türbe haline getirilmiş. Böyle olmaz kardeşlerim. İnsanlar gidiyorlar, avam tabakaları önlerinde secde ediyorlar. Topraklarının hayır getirdiğine, bereket getirdiğine inanıyorlar. Hatta sabahlara kadar günlerce yatıyorlar, şifa bekliyorlar. Ya subhanallah, Allah'a dua edip de neden doktora gitmiyorlar? Bakın bizim yolumuz, hem dini bir yol, hem bilimsel yol, hem de tıbbi bir yol. Ortaya koyduğumuz akla uygun, şerata uygun. Ama o arkadaşların, o kardeşlerin ortaya koyduğunun ne şer'e, şer'i delillere, ne de akli delillere, bilimsel ve tubbi denimle, deneyimlere, bilgilere dayanmadığını görüyoruz. O halde değerli kardeşlerim buraya kadar sizlerle beraber yani Allah'ın izniğine üç maddeye de değinmiş olduk. A, B ve C bir de D şıkkı varmış. <gülüyor> Şok oldunuz. <gülüyor> Ona da devam edelim. Devam değil mi inşallah? Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> yani bir anda azminiz kırıldı mı yoksa hocam bitti falan son şıkkımızı da inşallah anlatalım bitirelim bir veliyi salihi nebiyi ileri sürerek aracılığıyla atlarını anarak yemin ederek tevessül etmek işte filan nebinin filan salihin filan velinin filan şahsın adıyla onun sözüyle onun vesilesiyle ya Rabbi sana dönerim sen ya Rabbi bana yardım et demesi de bidattir yani şu filan işte Kavs'ın hürmetiyle, filan yerin hürmetiyle, filan türbenin hürmetiyle, filan nakşibendinin, kadirinin, rufainin, bedevinin, İbni Arabi'nin hürmetiyle, filan şeyhin eller öptüren efendinin hürmetiyle. Bütün bunların hepsi bidattır. Bir velinin, bir salihin, velev ki yaşasalar bile hürmetiyle böyle bir dua şekli bidattır kardeşler o halde bitti maddeler korkmayın sizlerle birlikte toplam iki kısma değindik meşru ve meşru olmayan tevesülü tanımladık vesileyi tanımladık elhamdülillah şirke düşmemeniz bidate düşmemeniz için yollar gösterdik bizim amacımız Allah'ın rızasını kazanmak şirkten uzak kalmak bidate düşmemek kardeşlerimizi de batıl yollardan alıkoymak ben bu delilleri ortaya koydum inanan delillerle amel eder doğru yolu bulur inanmayan da hevasına bidatine uyar Allah yolusun Allah korusun yoldan sapar dolayısıyla Rabbim sizi ve beni tevhid istikametinden ayırmasın duada ibadette salih amelde ve tevessülde direkt Rabbine dönen kullardan eylesin Yine Rabbim bize sünneti salih amelleri ve güzel ahlakı sevdirsin Rabbim yeryüzünde acı çeken, zorluk çeken, dışlanan, ayıplanan bütün kardeşlerimize yardım etsin. Rabbim Suriye'de cihad eden mücahitlere yardım etsin. Acılarını Rabbim inşallah gidersin, gözyaşlarını silsin. Rabbim onları doğru yollara iletsin, düşmanlarını da rezil ve kepaze etsin. Esad ve İran gibi, hamane gibi hizbu şeytanın da askerlerini rezil ve rüsva etsin. Rabbim Şam'ın kalelerine tevhid ve sünnet bayraklarını diksin. Rabbim bizlere bunu nasip eylesin. Subhanak Allahümme ve bihamdik eşvedu enna illa ente ve estağfuruka ve etubu ileyk. Allah razı olsun.